Şehirde bir takım kadınlar, Aziz'in karısı hizmetçisi olan delikanlısından murat almak istemiş. Ona olan aşkı yüreğine işlemiş, şüphesiz biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler.